Risaletinden yine o Resulün velayeti etem, daha yüksek. Etem daha demek daha yüksek, daha büyüktür. Yani bir peygamberin Risaletinden Resul, yani kanun farkı da var. Yine o Resul'un velayeti daha etmektir. O peygamber, hem peygamber Resul'dur, hem de velidir. Velaya sahip. Velayeti Resulü'nden daha yüksektir. Ondan, onda cevabı var. Burada mukayese eden Nebi ve veliydi tabi ki peygamberlerden yüksek amca dedi mücerret olan nübüvvet mü mücerret olan yani <gülüyor> sade sade, çıktı mücerret tek yani katıksız sadece Yani bu da nübüvvetle velayet tartışılmıyor diyor ama şunu söylüyoruz. nevi velayet de tartışamıyor. Burada bu arada bu mukalasiyete nebi ve velayet değil, olan yani sadece nübüvvetle velayet değil. Bu da e, Ayrıca her nebi aynı zamanda velidir. Nebi ile velikliyat verdiği zaman her nebi el el elbette birbiriyle eftaldir. Ancak nebilik halka aittir. Velayet Allah'a aittir. Velayet Allah'ta, yani nebilik halka, resullik halka. Onun Velayet o değil. Velayet Allah'a aittir. O. Allah'tan. Şimdi daha açı gelecek. Daha sonra İmam Gazali ki, Ayakten altta insan. Yukarıda açıkladığımız şekliyle velayetin beş peşili nübüvetin eftel olduğunu belirtmiştir. O da beş ay içeride. Şimdi bak buna niye, niye velayet nibevetende ise verayetin Halik'in, veret Halik'in ıstıfatıdır. Vali Allah'ın vali sıfatı da vardır. Böyle, ama bu veret valilikte vali gibi bir bir veret vali vali veret vale aynı şeydir. Vali başka hayatta vali başka ama anlam bir kısaltması batta. O validir. Velaet'e saygıdır. Velayet, halikin sefatıdır. Nübüvvet ise mahluk. Nübüvvet, insana ve mahluk. Mahluka ama, velayet Allah'ta kalıyor. Bir zaman veriyor, sonra öyle gidiyor. Velayetin intikalı Hakk'a. Velayetin dönüşü Allah'a gelen bir yeri mükafat etti onu veriye gitmiyor diyor yürümüyor Allah demiş Nubuviyeti ise halkat yani e, nubuviyet teker başka birisine veriyor veriye emri batın batın iş geniştir nubuviyet emri zahirdir işine veriyor. Yani halka belirlediği emirler. Devlet hassa, has insanlara, üç derece insanlara, nüviyet ammedir. Halka. Hassa amme üzerine mukaddemdir. Has olanlar, havas dediğimiz, e, alt, alt kademe ameye daha üstündür. Nedir burada bu haber? Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım, Has, Allah'ım, Allah'ım. Ahmed dedi, Allah'ımdır. Has, has, has, has dedi, has dedi. Burada, has olan insanlar, has dedi gruba, Allah'ım hâkimdir. Tabii hâkimdir. Adim de olur, veri de olur. Bütün, bütün, bütün, bütün subahlar, onlarda da Allah'ımda bir şey yoktur, konusunu sorduk. Gel dersin, gelir git dersin, gelir. Velayetin nihayeti yoktur. Allah'tadır. Allah başı kurdu, ona bir kere ver. Ama, mübibbetin nihayeti vardır. Mübibbeti kim? Şimdi bir, yok. Bitti. Ama böyle dövülür. Bu, sınıfı zamana göre, o, o, demin saydığımız üçler beşlerdeler, de daima değişiyor. Bunlar daima var. Bunlar daima ta kıyamada kadar vardır. Velayet, insanı Kamil'in makamudur, verilerin makamıdır. Onları verir. Acaba onlar o ülkü taşırlar, başka taşıyamaz. İnsan-ı Kamil bir asrıya. Peygamber, Salah Efendimiz'in bir bekale, Peygamberle de onlar var Bakın, velayet, insan-ı kamil, insan kamil bir asrıya. Yani tam manasıyla hakikaten şeydir, velayet, velayet sahibidir. Peygamber dedi bir bekale, Peygamberler de onların varisiyedir. şey birbirine intikal eder, sonuca kadar gider. Fakat Peygamber de eder. Peygamber hakladır. O Peygamber ifade ettiği zaman, yani bir başka Peygamber gelir, ona başka bir Peygamber gelir ve bu bir yerde biter. Ama şey, e, velayet bitmiyor. Böyle ta kıyamete kadar devam ediyor. Velayeti nihayet yoktur. Übüvvetin nihayeti vardır. Ayrıca peygamberleri iman, imanın şartlarındandır. Velilere bağlanmak ve bir kimsinin veli olduğunu inanmak ihtiyar edilir. Şehadetler. Bir peygambere, onu peygamber olarak tanımak şarttır, imandır. Ama hangi peygamber olsun, hangi bir, peygamberden daha evvel binlerce peygamber geldi, onun peygamberlerine inanmak şarttır. Ama bir velinin, veliğine inanmak şart değildir. Niye? Peygamber açıktır, veli gizlidir. Peygamber velini, peygamber, peygamberini göstermek, ispat etmek zorundadır. Çünkü halk ona ona iman edecek. Ama velinin veli devri yoktur. Velisi zaten gizlidir. Kimsenin bilmesine ona ihtiyaç yoktur. Ve kimsinine veli olduğunu bildirmesine gerek yoktur. Ama bir peygamber vazifelidir, vazifesi halkı inşaattır. Açıktan açık. O zaman Peygamber'in bilim mesele hazırdır. Veli'nin vazifesi İngilizce'dir, bilim mesele de olur. Yani ona da bir imanda şart değildir. Valla deli belini olduğuna, veli'nin bir verayeti bir, bir, olduğuna inanacaksın de o adam veli mi değil mi beli, ona, hani, böyle olsa deli değildir diyebilirsin. Öyle bir şey yok. Velilere bağlanmak ve bir kimsenin veri olduğunu inanmak e, şart değildir. İster genelsin, ister genelsin, veli ver de ama böyle inanacaksan. Verilerde zahir olan keşif ve kerametler de ilmin sebeplerinden sayılmamış, başkaları için de hükümet hük olmayacağı belirtilmiştir. Baziler, herhalde, bazı belli istedikleri halde bade olan sühaler göstermeler. Hepimizle göstermişlerdir. Şimdi bunlar e, bu bu hıcceti, bu e, olağanüstü halleri başka insanlara da, yani, işte, da gösteriyorlar. Yani işi görüyoruz yani işi hıccetlerinden de gösteriyorlar. Ama bu onun gösterme şey onun şart göstermek yani, e, onun veri olduğunun mühür değildir. Isfati değildir. Her insan bazı olan müsaade gösterebilir. ilahi verinin göstermesi şart değil ama veri göstermek istemez. Beşik oldu gösterirse göstermeyi neşru olsa gösterir. Başka, fakat göstermeye mevcut değildir. Fakat bazı insanlarda, bazı olan hani herkes de, mesela gözleri, nazara çok kuvvetli adamlar vardır. Peki kötü adamlardır bunlar. Aklı da merhabalar, insanı devir, aklı demir, Bunlar olumsuz anlardır. İlahi Tatl-ı Peygamber gibi mirası çıkartacak diye de, bunlar da olağanüstü, hanımız da vardır ya şu şey, duru gözü derler, duru, yani şu duvar arkasını görebilirler. Bazı insanlar bazı olanlar, belli bu ama Bu veliler, veli olan da bu hasta vardır. Ama veli olmayanlarda da bu hasta olabilir. Veli olması için, dini bir tek şey, o, mesela Allah'a iman etmeyen nicin insanlar vardır, gözleri keskindir, bilinçlendirirler. Hiç bakmazlar. Ama, ee, bu duvarı altısından görürler ama Allah'a inanmazlar, o zaman değil veli değildir. Veliden veli, Allah'a inecek. hem şeriatı hem de batın kuruyacak. Bir inşaatını da evvel kurduk. Sadı e, keşif ve kerametler, sebeplerine sebeplerinden saymamış, başkalar için hüccet olamayacak belirtilmişti yani onun için yeri mühür gibi saki basılmamıştır. onlar onların şey göstermesi bazı olan sualler göstermesi kelimet göstermesi kelimet yede olan sualler göstermesi onun beyim olduğundan ispatı değildir açık çıktı bu arada. Şair Yusuf Nabi ve Tevhid Hazreti Bay Azze Cemil'in bu Türkçeye parça bir şiir ama şurada ben onun Türkçesini size okuyun daha iyi olur. Şurada da bu bahsi bitirelim. Cihanın yere sebep peygamberler ve velilerdir? Niye Allah kendi onu da görüyor. Sen demeyin de sen demeyin ben de onu da görüyoruz. Diğer neviyle tabiatıyla fede olmuştur. Onlar da diğer yani buna haricinde e, sı sıfatlara, sı sıfatlara göre diğerleri de yaratılmışlardır. Benimki mi? Hı Bu <gülüyor> Muğla olmuş. Efendim buyurun, hayırlı, hayırlı Ramazanlar buyurun. Hayırlı Ramazanlar. Nasılsın? Merhaba Nelbe, nasılsın? Çok şükür bizdeyiz. Hayırlı Ramazanlar olsun sizin de, abonun da. Evet, göndereceğim. Görmüyor O, o kitabdan beraber gönderiyorum da şimdi o diskide göndereceğim. O ne göndereyim? Tamam, tamam. O da tamam, tamam. O, o zaman daha sonra çabuk inşallah yaparız. Tabi tabi kızım. Şimdi biz tersi doğru mesaj mesaj sorarım. Çok çok selam seyir, çok selam söyle Nübüvə şerif, <gülüyor> buna hep şeydir. Ama açıklaması, Nübüvə şerif <gülüyor> hükümlerin dayandığı Allah Teala'nın kermanlarının hükm Yani Nübüvə peygamberi Allah'ın bütün emir ve neyileri kullarına tebliğ eder. Bunu, bunu peygamber yapar. Verildi ise e, hesapsız gayıp sırlarının, nurlarının bekçisidir. Demek ki peygamberin yaptığı işler halka, velilerin yaptığı işlere hakka. Ne diyor? Velayet he, he, hesapsız gayıp sırlarının, nurlarının bekçisidir. Sırları karşı açıklamıyorum. Nübüvvet, şirk şirk tabasının bulaşmasını önleyen bir kimya. Velayet, ulvi olan eczanenin hayat iksirine insanlara insanlar ulaştıran bir makamdır. Nübüvet, şirk, şirk tabasına e, bulaşıp bulaşmasındır. Onu yakıyor halka. Fakat velayet, ulvi olan bir eczanede Hayatın xixirine bir çareye devaya farkın uygulamasının temin eden bir makam diyor. Nüvvet, âkam sancağının yani kanunların kanunları başeden biri sahip bir veriyet en korumu bize harve sarayının kapıcısıdır. Nüve ah, ah, ah, ah, ah kamı, e, şey yapıyor, veriyor, halka veriyor. Hepenin bir verayeti eee korunmuş izzet halvet fırainin kabuciyesi Allah Allah'la Allah'la olan düşman. Allah'la olan beraberlik. Nüve doğuda meydana çıkıp nurlar saçan bir güneş. Verayet en değerli varı hazinelerinin cevheridir. Güneş doğduğunda yani ışıklarını saçıyor. Fakat ben batıda yani güneşin batı karanlık kardaki efeni mi e, haz, gizli hazinelerin bekçisi burada hep e, şey be, belaya diye dibinde üstünde diyor. Türkiye kadar bu kadar yeter. beş saat okuyucusuz da bir üniversite falan falan da var. Şimdi bu ne kadar okuduklarımız şöyle e, bir şey derse, işte, yes, evet, nübüvet nübüvet, Peygamber, Peygamber'e veraete öbür insanlara ait. Ama velilik ama nübüvet insanlara doğru olduğu için o açıktır, aç açıktır, açıktır, şeriatı yazan bir neçek yapardır. Şerefimiz binlerce şerefimiz var. Şeref halkadır, açıktır, peygamberler, peygamber olduğunu ispat etmek zorundadırlar. Çünkü halktan temas satırlar, halka kendinin peygamber olduğunu ispat etmeye lazımdır. Yani hübümet değil, isaret de halkadır ama verayet hakkadır. Velayet veli, veli olduğunu, veli olduğunu, ispat etmek zorunda değildir. Her zaman zorundadır. E, velayet gizlilikle hissiyet nabilini açıklamış. Şimdi üstü okuduğumuzun gülasası bu. Şimdi anlaşılmayan şeyler vardır burada ki. Neden üstünlükte kasıt nedir acaba? Nabilin velayette üstünlükteki kasıt nedir? Üstünlük şu, şimdi peygambere aynı zamanda velilerdi, onu da onunla onu, onu, onu verilerdi. Ben de ondan... Ama veli, şey, peygamberin velayeti, velayet sıfatı nebili sıfatından daha büyük, daha Allah'a yakın, kuvveti daha yakın, daha mühüm daha da Çünkü onun Allah Allah'la velayet, iş Allah'la nebinin işi kafiye. Üsünlük demek ki yaptığı işten kasıt olmuş diye. Nebinin yaptığı mesela şu emirlere uyun. Evet. Üsünlük veli derin ama, uyan kişi. Veli de Allah'ın emirlerini yapan, ta pek ama halkla bir ilgisi olmayan bilir. Veli'nin verete Allah'la haklandır Allah ee, peygamberin peygamberliği ve Hak vardır. Yani veli Allah'a doğru yönelip, peygamber halka doğru yönelir. Şey gibi bu Hazreti Hz. Musa gibi mi? Hazreti? Hz. Musa gibi mi? <gülüyor> hani Hz. Haz Hızır, Hz. Musa bilmiyor ya, tabi, sen bilmezsin diyor. Ben koskoca dösulüm diyor, diyor, ben onun peşinden gideceğim diyor. Hızır'ın o veri büyük bir İyi, iyi, i̇yi, iş yapmıyorsun, yok Ve onun peşinde giriyor. Nihayet kızlar ona gene yol veriyor. Senlerine e, gelemezsin diyor. Ama veliler de peygamberlerin izinden gider. Şimdi ama dış dış hayata bakımından. Dış hayata bakımından. Çünkü onların getirdiği emirlere uyarak... Onun şeriatına dahil veriyorlar. Dış hayatı bakımından tabii ki veliler de peygamberlerin <Evan> ümmetleridir. Ancak bir peygamberin velayet sıfatı, e, nebili sıfatından daha üstün. Çünkü Allah'a karşı vasıfesi var ona karşı sorumlu, halka karşı sorumlu değil. Peygamberin peygamberin sıfatı, hak hakka şey. Evet. Hakka karşılığından karşı sonra Yani ne birlikte halkın bilmesi gerektiği kadar bir bilgiyi biliyor. Ama velayette halkın dışındaki yani gaybi de çok üstü, hakla oradaki şeyleri de alıyor yani. tabii üstünlük oradan geliyorsun. Tabii tabii diyor soruyor. En çalışmaktan değil. Ee, yoksa veliler peygamberlerden üstün olması mümkün değil. Her şey olarak o dinci hatta makalle ki ne bilir bu nevi her peygamberle dinlenirken eee şeyini yerini e, ayrımı değil diyor öyle de, Tabii ki nebilir, evet. ne bilir bilir O bütün bu peygamberler Allah'tan gelen mesaj ama e, her peygamber aynı zamanda veridir ama her veri peygamber değil her peygamber veridir. Çünkü söylemiştir, peygamberin veriliği sıfatı nebiyelik sıfatından daha üstündür, diyor. Yani daha kıyımlı, daha üstü, üst derecededir. O da niye? Çünkü velayette Allah'a karşıdır. Allah'a karşı, nebiyelik de Hak'a karşıdır. Hak'tan beraber, o da Hak'tan beraberdir. Bir misal güzel verdin Adem olsa büyük sahibi bir peygamber de Hatifes'in peşinden gidiyor. Ve Badekızır'ın e, e, her yaptığı işe karşı çıkıyor, her karşı çıksın diye cevabını alıyor. son haklı olduğu müddetçe güvene çıkıyor ve sen beni gelemezsin diyor, bir korkuyorlar. Yani burada peygamberlik tabi tab çok ulu bir makam var. Şimdi her bir peygamberi veri olduğuna göre şimdi, Peygamberi velayet ve nebilik var, cesurluk var, büyük. Ama onun velayet e, sıfatı e, nebilik sıfatından daha üstü. Değer demişler, değer kapsamlı. Bir de ne biliyor? Sipatını da göstermek zorunda halka. Ha, tabii. bir de ne biliyor? bitiyor. Bu, bu insan fahri dir. Yaş elli yapmış yetmiş nesli bir yerde bitiyor peygamberi, o peygamberi, peygamberi bitiyor. Ama birer iki devam mı diyor? Birer iki devam mı diyor? Birer iki halen işte hadi pe, hadi peygamberi had yapıyor işte birer devam ediyor. İşte, Kudluları da Abdülkadı gelen görürsün Görevine devam etmesi burada olmayız zaten. Hz. Mevlana mı da görebilir e, şu anda burada? Tabi, tabi, tabi, tabi. Zaten bakın bu hani var ya, Yüce Öğley, Alman kainatı bunların eliyle idare eder. Hepsinin vazifesi vardır. Hepsinin vazifesi vardır. Hatırla, davetliler, insanlar, sağlıklarla, gıdalarla, şunlarla hepsinin vazifesi vardır. İnsanlar hayal gibi bu işin içinden yedikçe inşaatlara bir gireceğiz, işin içine falan de Dün bir, bir şey okudum da, çok ilginç, yani Ahmet Yesevi Hazretleri e, peygamberimizin peygamberliği 63 yaşında bitip Hakk'a göçünce kendisini e, bir toprağın altında e, bir yer edinmiş, orada yaşamaya başlamış işte. Kabri, kabri, kabri yaşamaya Kabri Yaşantısına devam etmiş, bundan sonra vefat Toprağın 63 yaşından 63. sonra. 63 yaşında. Yapmış. 63 yaşında. Ama toplağın altında yapıyordun. Evet vazifesini yapıyor. Tabii tabii. Yani çok büyük bir şey. Of. İnsan fani fani ayı diyor ama nübibet toplağın altında. Ama onun velayeti devam ediyor. Evet. Peygamber'e devam etmiyor artık. Velayeti devam ediyor. Velayet. Peygamber'e bitiyor. Son son ne de son bir son eee bir midir? Son ne mesinden. Son son, de son ne son, son son son demek isimde Yani Ahmet Yesevi Hazretleri çok görmüş kendine. Peygamberimiz 63 yaşına kadar yaşadı. Ben daha uzun yaşamam bana çok olur yani diye. Şimdi çok son bazı bakın şu şey de öyle. Seyyid Ahmetik de Siva Hazretleri de öyle, 120 ilk yaş günde de 63 yaşında bir ne, küçük oda yapımı var, oradan dışarı çıkmamıştı. Buradaki şey de, e, Merkez Efendi de, Türmez arkasında kuyun vardı, kuyun içindir, o, o, o, o, o da vardı. 63 yaşta odaya girmişti, bir daha oradan çıkmamıştı. Yani şey diyor, ustami de öyle. Burs'un ahalaka başlığı için. Burs'un ahalaka başlığı bu şey. O teklesinin altında şöyle T gibi bir şey şöyle aşağıya giriyor. Genişçe bir mahzen. Şimdi T gibi bir şey var. Saatler taraftan kendi makamına, sonra taraftan hoş. Burada hayatın sonuna toplumda baktım, burada kalmıştık. Biz toklar çıkmamış. Peygamber sevgisi mi? Sevgisi. Bir de hadis olduğu için alabilir miyim? Benim, benim ömrümden fazla yaşayan daha hayırlıdır. Benim ömrümden fazla Amelide. yaşayan, Amelide. hayırlı insandır yani. Hayırlı, hayırlı insan. Yani. Evet. Çünkü evet. o yaşa kadar gelmek, şimdi biraz da bu zamanda daha zor. Ama bir de bir yerde gördü, 30 yaşı olan böyle <gülüyor>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 Şimdi bir ey, hanım artık taşınısınız tanıyorsunuz ama gelmiyor bizim oraya Dün telefon etti bir paket indirmiş bunu Orgio orada...